Alhamdulillah Rabb al الذي Ledi tefdül علينا şehr kârim, ve salat ve selamü ala imam al-mutteqin, nbiina Muhammed ve ala alehi ve cahbhi, ve man ittaba haddi, ve hteda ila Şaban, 1432. Salı günü Çitabder derneğinde inşallah konumuz Ramazan'la ilgilidir. Ramazan ayını nasıl karşılayacağız? Onu ile ilgili Selefi Salihin'in durumu Ramazan'da. Yani Selefi Salihin var Ramazan. Selefi Salihin Ramazan ayında neler yaparmışlar? Onlara bir göz atalım. Kendimizi silahlandırıp Ramazan ayına hazırlanır. Bu Ramazan ayının fazileti o ayda neler e, olur ameller olara bir gözetleriz inşallah. Fıkhi meselelere girmeyeceğiz. Çünkü fıkhi meseleler dersini biz kura ve derde yapıyoruz. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem oruç. Orucu yani oruç şekli yen yani sünneti oruçta, yen yani orucunun fıkı, onu biz oraba derde yapıyoruz. Geçen günkü ders yaptık, bir ders daha yapacağız, onu bitireceğiz. Bu da selef Salihinin Ramazan'daki durumu. Selef isalihin de imamı kimdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan biz sünnetinden biz ışık alıp böyle bu derslere devam edeceğiz inşallah. Bu asıl Resulullah'ın orucu selef-i salihinin Ramazan'daki durumu nedir? Bu içisi bir birer e, broşürdür. Bunu biz 1992'de ne yapmıştık? Yazmıştık. Elhamdülillah Arap aleminde de bu da her için broşürlerde basıldı ve hocalarımız bunu kontrol ettiler ve onayladılar ve bir kısmında da adları çıktı mesela Şeyh bin Cibrin. Ondan sonra birkaç dile 10-15 tane canlı olan dillere tercüme olundu ve bütün İslam dünyasında 18 senedir elhamdülillah bu çeburüşür yayılıyor. Türkiye'de de biz buruşur olarak bunları 93'te 94'te bastık. Ondan sonra Akit gazetesi bunu iki sefer dağıttı, kitapçık olarak. Bu, e, bu da aynı zamanda ilim derde cennete davette gurabanın e, sitesinde aynen şu anda makale olarak inmiştir. Oradan da müracaat edebiliriz. Evet. Selefi Salihin ve Ramazan. Şimdi biz bu e, metni okuyup Böyle yavaş yavaş açıklayacağız inşallah. Daha faydalı olsun diye. Evet. Ramazanın fıkhiyle ilgili bir not düşüğüm. Biz kurabı olarak e, Türkiye'de bir ilçe imza attık elhamdülillah. Oruç ilmi hali diye 6-7 tane böyüc alimin kitabını e, to, fetvalerini bir araya toparlanmış bir cilt halinde 700 sahife yakın şu kitap Oruç İlmihali. Bunu biz e, beş senedir basmışız ve elhamdülillah Türkiye'de bir ilçe imza attık. Türkiye'de hiç bir araya gelen böyle Oruç yok yokuyordur. Burada da binden fazla fetva var. Fetvanın önemin e, normal kitaptan e, neyi farklıdır? Fetva insanın aklına gelmeyen ve gelen soruları burada bulur, cevabını da bulur. Ama normal kitapta zordur. Fıkıh kitaplarında onların yerini bulmak zordu. Bu avantaj avam için, vaidun insanlar için, va ilim talebeleri için, va alemleri için de. Cami imamları için de bu birebirdir. Neden? İstediğin fihristi de var, istediğin fetvalar, istediğin sorular Sorusu var, cevabı da var burada delilleriyle. Evet. Ee, şimdi biz okuyalım ondan sonra böyle şerh ederiz inşallah. Selefi Salihin ve Ramazan, ham alemlerin Rabbi Allah'adır Salat ve selam onun emin elçisi olan Resulullah'ın, temiz ehli beytinin, asabının ve kıyamete kadar onların yolunda giden herkesin üzerine olsun. Değerli Müslüman kardeşlerim. Bütün günahlardan kurtulmayı sağlayabilecek olan bu mübarek Ramazan ayı dolayısıyla tüm samimiyetimle ve kalbimin ta derinliklerinden gelen bir duyguyla sunduğum bu Ramazan hediyesinin tüm tüm kardeşlerimize hayırlı bir öğüt olmasını dilerim. Ramazan'ın da tüm Müslümanlara ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını dilerim. Yüce Allah hepimizi rızasına nail eyleyip Sizleri de bizleri de cennetinde buluştursun. Amin. Amin. Mübarek Ramazan Mübarek Ramazan'ı nasıl karşılamalıyız? Evet. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu, doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olmak üzere kendisinde Kur'an indirilen aydır. Bakara suresi. Allah Teala Ramazan ayına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği gibi diğer aylardan farklı pek çok özellik ve üstünlük vermiştir ki bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Evet. Şimdi birinci madde Ramazan ayını nasıl karşılarız? Demek ki bu ayın bir özelliği var. Bu ay normal bir ay değil. Bu ayda Allah Subhanahu ve teala yani Türklerin çok güzel bir tabiri var. 12 ayın sultanı yani 11 ayın sultanı. Çok güzel bir tabirdir. Yani ayların tacıdır. Sultanıdır. Bu ay mübarek bir aydır. Neden? Çünkü bu ayda en büyük büyük amellerden birisi ferz olunmuş. O da nedir? Oruç. Ramazan ayın orucu. Dinin neyidir? Olması olmazıdır. İslam'ın beş şartının birisidir. Oruç bu ayda ferz olunmuş. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiş. Bu ayı fazileti çok olduğu için bu aya bakacağız. Önceden biz bu ayı tanıyalım. Ona göre karşılayalım. Çünkü insan düşmanını bilmese hazırlık yapmaz. Dostunu da bilmese ikramını hakkıyla yapmaz. Sen şimdi karşı tarafa iyi tanıyacaksın ki ona göre karşılayacaksın. Biz Ramazan'ı bir tanıyalım ona göre ne yapacağız kendimiz? Aynen bu neye benzer? Bir tane imanı bilmiyor. Yani iman etmiş ama iman kalbinde yerleşmemiş. Sen ona bütün İslam'ın ferzlerini, vaciblerini, maddelerini yüklesen yerine getirir mi? Getirmez. Neden getirmez? Çünkü imanı o seviye gelmemiş ki isticabe etsin. Ondan dolayı biz Ramazan'ı tanıyalım. Hatta Ramazan'ın ne olduğunu bilerim. Bu da Bakara suresi arkadaşın okuduğu gibi e, 85. ayet. Bayatın ayetin üzerinde biraz dursak. 185. 185. 185. ayet. Evet. Allah Subhanahu teala şöyle buyuruyor. Şahrı ramazanel lezî unzile fîhil kur'an huden lin nasi ve bayinat minel huda vel furkan <gülüyor> Allahu Teala diyor ki Şehrü Ramazanel lazî unzile fîhi'l Kur'an demek ki en büyük önemi nedir bu şehrin Kur'an-ı Kerim bu şahırde inmiş bu ayda inmiş Kur'an-ı Kerim nedir Allah'ın kitabıdır Allah'ın kitabı ne demektir Allah'ın kelamidir Hablullahul <gülüyor> metin bizden Allah'ın arasındaki sımsıkı bir nedir? Yoldur, iptir. Biz ona sarıldıkça ne olur? Kaymarız. Onu sarıldıkça onun yanına gideriz. Öyle bir Kur'an, Allah'ın kelamı bu ayda teşrif etmiştir. Bu ayda inmiştir. Nereden inmiştir? Kur'an-ı Kerim, Beyt-i İzzet. beyt nedir? Allah-u Teala'nın yanından dünya semasına inmiştir. Bu ayın içinde bir gecede inmiştir. O gecede 10 son gündedir. 10 son gününde tek günlerindedir. Tek günlerinden de yer değişir. Çer değil 27'de olsun. 27'de çok zaman olur, olmuştur ama yer de değişir. Ondan dolayı bu ay bir mübarek aydır. allah Teala bizim dinimizin temel kitabı Allah'ın kelamidir. Allah'ın çelemini bu ayda indirmiştir. allah Teala burada hatırlatıyor. Diyor, şeyh ramazan neydir bu Kur'an? hudan lin ve bayinat min el huda ve'l furkan bu kuranla yani biz kurtarılırız neden çünkü hudadır huda nedir hidayet verici yol göstericidir yani sana yol gösteriyor biz bir sahrada gitmişiz bir okyanusta kaybolmuş insan ne yapar ölüme muhakkak tercih edilir ama bir dene gelse yol gösterirse sana ne olur hayatını kurtarır işte bu Kur'an-ı Kerim hudadır. Bizi şeytanın çetrefilli yollarından bozuk yollarından sırat-ı müstakim üzerine oturtuyor. Kim oturtuyor bizi? Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim İslam dininin ana kitabıdır. Ana meselesidir. Kur'an sonra ne gelir? Sünnet. Sünnet nedir? Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben seni gönderdim. Kur'an'ı açıklayacaksın onları. Demek ki sünnet de Kur'an'a bağlıdır. Kur'an'ın açıklamasıdır. içisi olmasa olmazdır. Ve bayinat minel huda vel furkan. Furkan nedir? Yani haktan batılı ayırandır. Şeytanın yoluyla Allahu Teala'nın yolunu yolunu ayıran nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman Kur'an-ı nedir? Bizim hayatımızı kurtarandır. Hem de dünya hayatı değil sadece. Dünya hayatı önemli. Burada biz mutluluk yaşarız Kur'an'dan olsak. Ama önemli olan ahiret hayatıdır. Ahiret hayatı ebedi hayatta biz ebedi cehennemde kalmaktan kurtarıyor bizi. Kim kurtarıyor? Kur'an-ı Kerim. Bu hayatta önemlidir. Çünkü bu hayatta kurtarılmayan o bir hayatta kurtarılmaz. Alimler ne demişler? Bu hayatta bir cennet var. O bu cennete girmeyen o bir dünyadaki ebedi cennete giremez. Bu cennet nedir dünyada? Şeriatin gölgesi altında yaşamaktır. Bu cennet değil ki sen hükümdar olursun, elinde zengin olursun, para olsun. En büyük bu cennetin avantajı nedir dünyada cennetinin? Gönül huzurlu olsun. Gönül ne zaman huzur olur? Allahu u Teala ile bir olsa. Allahu Teala'nın gölgesi, şemsiyesi altında bir kul yaşasa. Evet. Ondan sonra ne diyor Rabbil Alemin? Bu ayı tanıttıktan sonra bize biz de bu ayetin matoduyla biz bu dersimizi yapacağız. Bak Kur'an-ı Kerim önce bu tanıttırıyor ondan sonra hüküm veriyoruz. Biz de bu tanıyalım. Bu ay nedir? Ondan sonra bu değer veririz. Yoksa çocukluktan duymuşuz Ramazan Ramazan gidiyoruz. Olmaz. Bu ayı tanıy tanıyacağız. Allah Subhanehu Teala bak ayı tanıttırdı önemini gösterdi bize sonra ne verdi? Emir veriyor. Felen şehid minkum el şehr feli Çin bu şahre yetişti bu şahra bu şahr üzerine geldi bu ay ne yapacak oruçlu oruç tutacaktır. Oruç tutacaktır Ferz oldu. Ama Allahu Teala adil olduğu için mutlak adalet sahibi sahibi burada mazeretleri de sayır. Ve <gülüyor> men kana mridan au ala seferin fe iddetu min ayamin ohar. Ayet Yine seferdeyse, yani hastaysa bunu başka zaman kaza yapar. Bunun da Allah sebebini gösteriyor. Yüridullahu bikum il-yusur, vela yüridu bikum il Allah taala sıkıntıya, sıkıntıyı size istemiyor Neyi sürüyorsun? Gusur. Kolaylı, kolaylı. Çünkü bu din kolay bir dindir. Wal-tukamil al-üddata, wal Allaha ala ma hada kum, vela alakum teşkuren. Bu ne demektir? allah Teala diyor bu üddeti, bu ayı tamamlayacağız. Her şeyiyle. Ramazan ayı değil sadece oruç. Yemek içmek orucu. Oruç nedir? Dedik tanım olarak oruç imsaktır. Bir şeyden kendini alıkoyacaksın. Tutacaksın. Oruç nedir? Ramazan orucu. Yani orucun tanımı nedir? Oruç yiyecek, içecek ve şehvetten kendini tutacaksın. Bu üçünden tutacaksın. Ama sadece bu değil, Nedir? Bir de insan kendini bütün günahlardan tutacaktır. Şehvet dedik nedir? Günahlerdir. İster bu dil şehveti olur, cöz şehveti olur, kulak şehveti olur, fert şehveti olur. Hepsinden kendimizi ne yapacağız? Tutacağız. Bunu tuttuk, hakkıyla yerine getirdik. Hakkıyla şükür edenlerden oluruz. Evet, şimdi bu Ramazan ayını tanıdık. Biz gelelim kısacası bu Ramazan ayında ne faziletler var? Bu Ramazan ayının en, yani alimler toparlamışlar alttuz tane fazileti var bu ayin. Biz bunları alttuz kırk tane değil bir kısmını sayacağız önemli olanları. Ee, hadiste geçtiği gibi ama biz delillerini sunmayacağız. Deliller içeride sunulacak zaten dersin içinde. Başlıkları tek tek okuyacağız. Bu ayin değerini bileceğiz. Ondan sonra bu ayin neyine geçeceğiz? Bu ayda yaptığımız emellere geçeceğiz. Evet. Bir, oruç tutanın ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Evet. Bu Ramazan ayının bir fazileti, bak ağız kokusu en çirkin bir kokudur. Kimse sevmez bu kokuyu. İnsanın ağzı kokar. Güzel kokmaz. Onun için İslamiyet misvak emretmiş. Ağzınızı temiz tutun. Soğan samırsak yerken camiye gelmeyin. E Perfün sürün. Bunlar hepsi nedir? İslamiyet güzel şeye insanları teşvik etmiş. Ama Ramazan'ın üstesine. Ramazan gününde ağzın kokusu Allah Teala yanında miskten daha güzeldir. Allahu ekber. Yani bu kadar oruç bereketlidir, Ramazan ayı bereketlidir. Ağzın kokusu orucun ağzı insanın aç kaldığında ağzı güzel kokmaz. Ama Ramazan ayında oruçlu insanın ağzı kokarçan Allah Teala'nın yanında miskten daha güzeldir. Onun için alimler diş macunu ile caiz görmüşler. Bir mahsur yoktur, orucu bozmaz. Ama demişler ki önleden sonra diş macunu özellikle çindiden sonra yakamayın. Neden? Diş macunu ağzının kokusunu temizliyor. E halbuki Allah Teala teşvik ediyor bizi ağzımızın kokusunu temizliyor. Yani orucun ağzının kokusundan insanlar nefret gelir. Melekler ve Alemin hoşnut olur onunla. Miskten daha güzeldir. Bu nedir? Bir özelliktir. Evet. İkinci. İki. Melekler oruçlular için iftar vaktine dek magfir Evet. Bu da ikinci özellik. Başka bir zaman bulamazsın. Melekler bir dene oruçluysa iftar saatine kadar ona ne yapar? Magfir ettiler. Melekler kimdir? Günahsız yaratılanlardır. Melek'in günahı yoktur. Ama Allah Teala onlara öğretmiş dua edecekler. Günahsız insan dua etse ne olur? Duası mustacaptır. E meleklerin daha müstecaptır duaları. Melekler dua yapıyorlar ne için? Oruçlular için. Ya Rabbi buların oruçlarını kabul et. Ya Rabbi buların günahlarından geç. Ya Rabbi buların hatalarını affet. Bu mağfiret dilemek budur. Yani ne mutlu oruçluya? Müslüman insana oruç olmuşta hakikatiyle Allah rızası için Allah subhanahu ve melekleri ne yapıyor? Onun için mağfiret diliyor. Ne kadar büyük bir Dindir ne kadar azim bir şehirdir Ramazan ayı. Evet. 3. Allah Azze ve Celle bir hadis-i belirtildiği gibi her gün cennetini süsler ve şöyle buyurur: Salih kullarımın üzerlerindeki sıkıntı ve eziyet veren şeyler atarak sana gelmelerine fazla bir zaman kalmadı. Evet. Bu da hadis-i kutsi de geçiyor. Allahu Teala cennetini süslüyor. Ne diyor? Salih insanlar sene gelecek. Şimdi cennet süslemek nedir? Biz diğer derslerde açıklamıştık. Uzlifetül cennetü dil muttekin. Ayette geçiyor. Diyor cennet süslendi muttakiler için. Şimdi biz dünyada ne anlarız? Kim süslenir kim için? Gelini süslerler damat için. Değil mi? Yedi gün yedi gece hazırlarlar gelini süslerler. Aşiret toplanır. Her şey seferber olmuş. Damat efendi için Süslüyorlar gelini. Sen gözünün önüne koy, cennet senin için süslenmiş. Allahu Ekber. Ne kadar bir büyük nimettir. Allah'ın kul, salih kulları, salih kulları burada, oruçlular da içindedir tabi. Salih kulları için ne yapıyor allah Teala? Cenneti süslüyor, damat efendi gelecek. Salih mümin gelecek o cennete. E tabii, muhakkak. Müslümanlar da cennette damat olacaklar. Tabi damadın da kralı olacaklar. Çünkü hür kızları cennette her gün yeniden bakire olurlar. Her ilişkiden sonra bakire olurlar. Hadisler rivayetlerde geçtiği gibi. Demek ki 24 saat ebedi hayatın zamanı yoktur ki bütün zaman sen damatsın. Halbüçü hayatta bir sefer damat olursun. Yani de çiğ evlensen çiğ sefer o da bizim için şeydir o kırmızı çizgidir Türkiye'de. Bu urfan ve şer'an yasaktır. Yani pardon urfan ve kanunen yasaktır. Kanunen anladık da ama urfan niye yasaklandı Müslüman ülkesinde? Allah bizim halimize rahmet eylesin. Evet. Dört. Bu ayda azgın şeytanlar zincire vurulur. Evet. Allah'ın böyük rahmetinden bu ayın faziletinden azgın şeytanlar, azgın şeytanlar nedir? Meredetil Yani şeytanların en hebisleri, ha? cennilerin en hebisleri, en şeytana yakın olanlar, iblise yakın olanlar, insanları yoldan çıkartanlar ne olur? Zincire vurulur. O zaman bu bir havantaç. Bizim düşmanımız kolu kanatı kırılmış. Bu da bir allah Teala'dan Teala'dan havantaç müminlere. Yeter ki sen amel yap. Ama ya, yaptırırlar mı? O hasta, zayıf he? şeytanlar yine iş başında olur. Bizim musulmanların imanları zayıf olduğu için yine iş başına koyarsalar, yine bir şeyler çıkartırlar ortaya. Maalesef. Onun için biz imanımızı kuvvetli edeceğiz. Avantaj da var bizim için. Hasta verilmiş bize tabir caizse adı bu Ramazan ayı ibadet ayıdır. Soyunacağız bu Ramazan ayında. Ademze'ye bu ayı süsleyeceğiz. Neyle? İbadetlerle. Evet. 5. Cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kilitlenir. Neye cinayettir bu? Cennetin kapısı açılır, Allah'ın rahmet kapısı açılmıştır. Yani yeter ki sen iste af var senin için. allah Teala bu ayda kerimdir. Diğer hadislerde geçtiği gibi. Yeter ki sen af dile. Yeter ki sen adımını at. Allah -u Teala sana yakın düşer. Yeter ki sen bir hareket yap. Yeter ki ibadet et, Allah'a dön. Cehennemin kapısı kapalı nedir? Cehennemin kapısı kapanır ki yani Allahu Teala cehenneme bu ayda kimseye bırakmak istemiyor. Ne demek istiyor? Benim mağfiret kapım açıktır. Bu ayda yeter ki ne yapın. Salih amel yapın. O da onu tamamlıyor. Birinciyi tamamlıyor. Evet. 6 Yine bu ayda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan kimse hayırdan mahrum kalmış demektir. Evet, bu ayda dedi Kur'an-ı enmiş. Ne diyor Bismillahirrahmanirrahim. Leyletul Kadr. E inna enzelnahu fi leyletil, leyletil Kadr. Biz bunu Kur'an-ı Leyletül Kadir'de indirdik. İnna enzelnahu fi Leyletil kadri. Evet. evet, leylatul kadri khayrun min elfi şahır. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Neden hayırlıdır? Kemil. Leylatul kadri khayrun min elfi ve el ruhu fiyha melekler ruh Cibril indi bu gecede. Hatta matla elfecir. Onun için bu ay bereketli bir aydır. bu ay bu ayın bir özelliği var, sene boyunca böyle bir gece yoktur. Onun için İslamiyet'te hiçbir gecenin kutlaması yoktur. Barat gecesiymiş, kendil gecesidir, mevlüt gecesidir. Bu geceler İslamiyet'te hiçbir yeri yoktur. Bunu koyanlar, getirenler işte etmişler, sevgilerine yapmışlar, güzel niyetlerine yapmışlar. Ama güzel niyet insanı kurtarmaz. Çünkü ibadet dedik tevkifidir. Tevkifi ne demektir? Nas'tan noktası koyulur. Kur'an ve sünnet bunun ibadeti belendirir. Resulullah e, vesaire e, ashab ve dört imam ve muteber alimler bugüne kadar Kadir gecesinden başka bir geceyi kutlamamışlar. Kutlamak da nedir? Kutlamak da nedir? Yani bu geceyi ibadetten ihya etmektir. Yok kutlayarak gelip kadın erkek birbirine geçmişler, mevlütü okuyorlar vesaire değil. Herkes kendi ibadetle kutlayacak. Onun için bu gece ehl-i sünnette mübarek bir gecedir. Bu gece emir olunmuşuz hepimiz sabaha kadar ibadet edelim. İbadet eden heyri yakalamış. Bu geceyi kaçırdan heyrin çokunu kaçırmış Hatta tümünü kaçırtabilir. Çünkü bu gecenin heyrine, ki bu gece o kadar önemlidir, heyrine nail olmayan, çok şey kendisinden gitmiş ve mahrum kalmıştır. Evet. 7. Ramazan'ın son gününde oruçluların tüm günahları affedilir. Evet. Bu da bir avantaj bayinin Nedir? Son gününde ne kadar günah işlemişsen, 15 yaşındasın, 20 yaşındasın, 50 yaşındasın, 70 yaşındasın, 100 yaşındasın. Oruç oldun, tamamladın, her şeyini yaptın. En son günde allah Teala diyor, bu kolumu, kulumun bütün hatasını senin affedin. Ne olursun? Sıfır kilometre. Anadan doğdun gibi olursun. Kim istemez her ayda bir sıfır kilometre olsun. Yani her ayda bir halk diskini nasıl temizliyorsun, format atıyorsun. işte al. Bütün günahların sıfır oldu. Yeter ki bu ama hakkıyla Allah'a yönelmemiz. Onun için bu ayın azamatını bilmemiz neden dedik şarttır? Çünkü hatta bu ayı nasıl karşılayacağız? Nasıl çaba göstereceğiz? Onunla. Tabi bilmediğimizin düşmanı oluruz. Bilelim, içine girelim. Evet. Sekiz. allah Teala Ramazan'ın her gecesinde bir grup insanı cehennem ateşinden azat eder. Bu da başka bir nimet. Ramazan ayının her gününde, her gecesinde Allah Teala bir kısım insanları ataş hak etmiş olanların üzerlerine yen yani ataşladılar affeder onları. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Bu demektir ki bu ay çok bereketli bir aydır, mübarek bir aydır, önemli bir aydır. Her gece allah Teala bir grubu insanı merhametiyle ne yapıyor? Cehennemden çıkartıyor. Yani ateş hak etmiş, ateşe sokmuyor. Ne kadar böyücük bir azimdir bir aydır. Evet. Ey Ramazan'a erişme mutluluğuna kavuşan değerli kardeşim! Böylesine özellik ve faziletlere sahip olan bir ayı nasıl karşılayalım? Diye hiç düşündünüz mü? Salih bir kul bu ayı nasıl bir tövbe? Büyük bir sadaka, tam bir kararlılık ve vakitlerini salih amellerle mağmur ederek karşılar. Yüce Allah'tan kendisine en güzel şekilde ibadet edebilmemiz için bize yardım etmesini niyaz ederiz. Gelin Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirmek için ne gibi salih amellerde bulunmalıyız? Sorusunun cevabını birlikte arayalım. Evet, şimdi bu Ramazan'ın faziletiyle ilgili birkaç madde kaldı. Olar arkadaşın metninde yoktur ama ben burada hatırlatmakta fayda var. Gerçek biz hepsini hatırlatmıyoruz. Bir kısmını hatırlatıyoruz. Bu Ramazan'da sadakat, e, sadaka en faziletli sadakadır. Yani bu ayda bir deneye yardım etsen, bir Müslümanın işini görsen en faziletlidir. Yani sadaka normal senede no, ecri 7 katıysa, yetmiş kata kadar bu ayda daha fazla en faziletlisidir. Bu da bir nimettir. Bu ayda bu ayda normal umra bir haç gibi sayılır. Hatta bir rivayette Resulullah diyor benimle bir haçtır. Bu da bir fazilettir. Yani faziletler çoktur aslında biz hepsini okumuyoruz ama bir kısmını oku. Bu ayda orucun iki tane sevinci var. Oruç tutanın iki tane sevinci var. Bir iftara gelirken insan at susuz yazı, yazıysa bizim gibi bu aylarda Gelmişsin, bitkin, iftarı bekliyorsun, hoşnut olursun. Neden? Sususun su içiyorsun, atsın, yemek yiyorsun. İkinci sevginlerdedir. Millet arasat gününde, kıyamet gününde çırıp çıplak güneş yaklaşmış, hesap terazi koyulmuş, şey terine batmış. Cünahına göre oruç Allahu Teala'nın karşısına çıkıyor, korkarak oruçlu, allah Teala'yı Teala'yı karşılayırken sevinci, sevinci, sevincili olur. Üzülmez. Üzüntü alınır onunla. Onun için Resulullah diyor لِسَاِمِ farhatan." Ki sevci var saim için. Bir indel iftar, bir indeme yelka Rabbah. Allah-u Teala'yı karşılayırken sevincili gider. Çünkü allah Teala peşin onu affetmiştir. Bu da bir avantajdır. Bir de avantaj oruç oruç ve Kur'an, Resulullah'ın dediği gibi insana şefaat diler. İbadetler bu ibadet. Oruç ne kadar önemlidir. Yani nasıl melekler, salih insanlar, peygamberler, senden önce giren hocan ve salih insanlar, sen cehennemdesin, senin için şefaat dilerler, günahkarları çıkartırlar cehennemden. Şefaat ehli sünnete göre haktır. Bu sefer amel senin için şefaat diliyor. Oruç, ne der oruç? Rabbi diyor ben bunu senin için aç yemekten, şehvetinden kestim. Kur'an da diyor ben bunu gece koymadım uyusun, Kur'an okudu. Şefaat dilerler. Bu da bir avantaj. Oruç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor cünnedir. Cünne nedir? Kuruyucudur. Neden? Ataştan. Onun için Oruçlu insan Allahu Teala'nın karşısına kıyamet günü giderken neyle gidiyor? Sevinçlen. Ataştan girente almış gibidir. Cünne. Essovmu cünne. Nedir? Ataştan. Kuruyucudur. Bu da bir avantaj. Bir avantaj daha. Diyor ki bu ayda oruçlunun üç tane mustacab duası var. Başka zaman bu yoktur. O da nedir? Birinci oruç olduğu aslında duası mustacaptır. Oruç insanın duası mustacaptır. İftar ederken duası mustacaptır. Sühürde melekler onun için istiğfar ediyor duası mustacaptır. Ki Resulullah sallallahu ve sellem diyor ki üç kişinin muhakkak duaları allah Teala'ya ulaşır isticabi bulunur. Birincisi oruçlu. İkincisi e, sefer eden. Üçüncüsü mazlum insan. Yani zulme oranmış Elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi. Allah Teala ona isticabet eder. Hatta velev uçafir olsa bile. Mazlum. Çünkü zulmu Allah Teala ne diyor? Haram. Ben haram kıldım kendime. Kullarımın da arasında haram kıldım. Burada ayırt etmiyor. Şafir, Musulman. Zulüm zulümdür. Zulüm dünyada kıyamatta zulum battır. Evet bu ayın bereketlerindendir. Bir de diyor oruç ve Ramazan ayı Takvayı en artıran aydır ve Allah'a en yakın düşünen aydır. Ve bunu da her Musulman Ramazan'da bunu hisseder. Hissedersin, allah Teala Teala'ya en yakın olsun. Hatta fasık insanlar, facir insanlar namazanda ne yapıyorlar? Oruç namaza başlıyorlar. Çünkü şeytanlar kapanmış, çitlenmişler düşmanlarımız. Evet, Ramazan ayı ne kadar e, zengin e, e, zengin ve imanı zayıf olan, üzülüyorsa Ramazan ayı gelirken, neden? İşte oruç olacağı zorluk çekecek, öğrenilmemişler. Fakirler o kadar sevinirler bu ayda. Hem oruçtan sevinirler, hem de bu ayda insanlar cömert olur. Herkaratın, sadakatin fazileti zaten bayda çoktur. Fakirler de bu ayda en sevilenlerden diler. Çünkü beyram gelir, insan zekatını verir vesaire. Bu ayında bir bereketi var alimler diyorlar. Bu ayda insanlar birbirlerini daha fazla tanırlar. Ümmet yekpare gibi olur bu ayda. Yani sen ne zaman gittin cami vaktin tıklım tıklım doludur? Her çeşit namaza durmuş, taravih namazı. Bu ayda insan hisseder. Yani cemai iftar olur. Yani belki insan var amcasının evine gitmez ama namazanda iftara seni davet ediler bir münasebettir. Bu da bunun vahdetidir. Ondan dolayı alimler diyorlar ki bu ayı salih kul, aklı selim, işini bilen insan ne yapar? Bu ayı değerlendirir. Bu nimetleri değerlendirir, bu fırsatı değerlendirir. Ne yapar? Amele dökeriz. Şeytan ne tür bizden? Bu ay bizden gitsin. Şeytan istemiyor bu ayı günah yapalım. Çünkü şeytan zayıftır. En azından ameli bize yaptırmasa Yaptırsa da az yaptırsa, o azı da ile götürse. Zaten orucun bir önemi var. Riye yoktur oruçta. Namazda riye yapabilirsin. Zekatta riye yapabilirsin. Oruçta riye yoktur. Çünkü senden Allah'ın arasındadır oruç. Kimse bilmez. Beni zordan namaz kıldırabilirler. Zordan zekatımı alabilirler benden. Ama zordan oruç kim tutturur beni? Yalnız kaldım yerim içer. Onun için Riyayla ne yapar? Amellerimizi bozar. Onun için dikkat edelim. Bu ay mübarek bir aydır. Bu ayı değerlendirmemiz lazım. Şimdi neye gelip geçelim? Bu aydaki ameller. Birkaç tane amel var. Önemli amellerdir. Oları sayacağız. Oların fıkhını biz diğer derslerde işleyeceğiz inşallah. Sadece burada bu amellerin önemini ön plana çıkartacağız. Bu ameller nelerdir? Bu Ramazan'da hangi amellere hazırlanırım? Bundan sonra bu amelleri bildiğimizden sonra diğer dersimizi dönüp dinleriz. Bu amellerin fıkhını biliriz. Çiğ yaparken sünnete göre yapalım. Doğrusunu yapalım. Çünkü allah Teala peygamberini gönderdi bize yol göstersin. Allahu Teala ibadetin istediği gibi olanı kabul eder. O da nedir? Ameldir. Amelin de salihini kabul eder. Salihi de şeriatine istediği gibi olduğunu kabul eder. Evet şimdi e, bu amellere geçelim. Bu Ramazan ayında ne amelleri var? Ramazanda özellikle yapılması gereken salih ameller. Bir, oruç. Önderimiz ve örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunun değerini bakın ne güzel vurguluyor. Ademoğlunun bütün amelleri kendisinindir. Bir iyilik on katı ile yedi yüz katına kadar mükafat görecektir. Aziz ve celil olan Allah da oruç müstesna o benimdir ve onun mükafatını verecek olan benim. O arzularını yemesini ve içmesini benim için terk ettiği buyurur. Oruçunun iki sevinci vardır. Biri iftar ettiğinde diğeri Rabbine kavuşacağı gündedir. Andolsun oruç tutanın orucundan dolayı ağız kokusunun değişmesi Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Evet. Bukhari Müslüm. Hadisi rivayet eden. Şimdi oruç nedir dedik arkadaşlar. Oruç yemek içmekten ve şehvetten kendimizi tutacağız. Belli zamanı var. Ta tanımı oruç mahsus bir ibadettir. Zamanı mahsustur. E mekanı mahsustur. Nedir bu da? Oruç fecirden imsak saatinden sabah namazının girişinden gün batımına Batımına kadar nedir? Orucun zamanıdır. Bu senenin boyu boyu değişir. Bazen olur 8 saat, bazen olur 16 saat. Kışın, yazın değişiliyor. Bu, bu mesafede biz yiyecek, içecek ve şehvetten uzak duracağız. Bunun yanında da dedik kendimizi neden orucumuzdan tutacağız? Bütün şehvetlerden. Göz ve kulak ve el. Bütün bedenimizin şehvetini orucu yapacağız. Hepsini kitleyeceğiz. Her şeyden yasaklayacağız. Gıybet'e katılmayacağız, nimmeye katılmayacağız. Göz zinası yapmayacağız, kulak zinası yapmayacağız. Bunları hepsini kendimizi oruç tutacağız. Bu orucu Resulullah'ın dediği gibi tutsak ne olur? İşte bu hadisin müjdesini alırdık. Bak, bu hadis ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Adem oğlunun bütün ameli neye katlanır? 10 katına katlanır. Hatta yedi yüz kata kadar katlanır. Yani amel salih amelleri, hasenetleri Adam oğlunun on kat ve yedi yüz kata kadar katlanır. Sonra Allah Teala diyor ki, buyuruyor ki, innes illa sıyam oruç müstesna diyor. Yani bak normal salih amelleri Allah Teala ne yapıyor? On kat, yedi yüz kata kadar katlıyor. Daha fazla? Evet daha fazla katla. Ama oruç müstesna diyor. Oruç neden müstesna? İyi müstesna mı? Kötü müstesna? Hakkak iyi müstesna. Nedir cevabı ya Rabbim? Fe innehu li ve ana eczi bihi diyor bu oruç benim için olduğu için ben bunun mükafatını verir Allah kimdir? Rabbil alemin kimdir? Genidir. Gınası da mutlaktır. En comart Allah'ı comartlığı da mutlaktır. allah Teala okyanuslarda bir türlü balık yaratmamış, bir türlü hayvan da yaratmamış. Binlerce tür hayvanat, binlerce tür bitki yaratmış. Kim faydalanır onunla? Yüzde kaçından biz faydalanırız? Belki yüzde birinden de faydalanıyoruz. Ama Allah-u Teala diyor bu dünyayı, bu semaveti insanoğlu için yarattım. Demek ki Allah ganidir Allah-u Teala diyor yedi çıkartabilirim. Daha fazla da çıkartabilirim. Ama oruç müstesna. Nedir onu bırakın bana. Çünkü oruç benim içindir. Kuldan Allah'ın arasındadır oruç. Kimse giremez. Kimse göremez onu. Riya yapamazsın oruçta. Senden Allah'ın arasındadır. Onun için hakiki tutsan Allah diyor bırakın mükafatını ben veririm. İşin kalsa Allah'a ne olursun? Kurtarırsın. Çünkü allah Teala comarttır. Allah verirse tam verir. Onun için mükafatın ne olur senin? Hesap mekneleri bile katlayamaz. Ebedi cennette olursun. Sonra ne diyor? allah Teala sebebini gösteriyor. Niye oruç benimdir? Dürü şehvetini benim için terk etti. Yiyecek, içeceğini benim için terk etti. Bak burada üç şeyi vermiş. Bu üç ana unsurdur. Yiyecek, içecek ve şehvet. Bunlar terk olunacak. Şehvet muğallaz değil sadece. Cinsel ilişki değil. Şehvetin detayı var. Cinsel ilişki şehvetin zirvetidir. Ama detayı nedir? Ona onun posta ona posta olanlardır. ulaştıranlar, çöprüler. Nedir? Yani ben sadece muhalaz bir şehvete düşsem orucum bozulur. O da nedir? Cinsel ilişkide bulunsam. Orucum bozulur. Ama bu orijine bozabilir. Yen yani ne bu oruca bozmayı yol açar? Ben kadınlara şehvetle baksam Orucun bozulmaz ama ne olur? Zeddelenir. Nasıl imanı bozan unsurlar var? Bir de masiyetler ne yapar? Küfür, şirik imanı bozar. Atar İslam'dan dışarıya insanı. Ama masiyetler ne yapar? Zedeler. Balyoz gibi zedeler onu. Bir gün ne olur? O, o iman çökülür. İşte bu şehvetler bütünüyle orucu olacaksın. Hatta orucumuzu kurtaralım. Allahu Teala'nın mükafatını il olalım. Mücafaat nedir burada? Diyor bırakın oruç benle kulum arasındadır. Sonra ne diyor? allah Teala mücafaat veriyor. Daha fazla veriyor. Diyor orucun da dediğimiz gibi içi sevinci var. Birisi iftar saatindedir. Bu sevinçtir. Bunu kimse gizleyemez. İnsan hoşnut olur. Hey, hepimiz oturmuşuz. Elimizde hurmamız. Bekliyoruz Allah'ın emrini. Allahu u Ekber dedi ağzımıza koyuyoruz. Kaç milyon, kaç milyar Belki bir, bir buçuk milyar Müslüman dünyada Allahu Ekber'ı bekliyor. O saatte orucan açsın. Bu bir. İkinci فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ Rabbini diyor. Yani beni Sübhanehu Teala karşılığında o zaman sevinçli olur. Neden? Çünkü Allah Teala müjdeyi vermiş. Onu ben hesapsız mücafaitlendiririm. Ondan sonra bir mücafait daha veriyor. Çizsiz diyor orucun, az insanın ağzından geldiği o kokuyu Allah indinde misk'ten daha güzeldir. Evet bu da Bukhari Müslim'de geçiyor. Bu oruç biz burada orucun faziletini anlatıyoruz. Faziletini sabaha kadar da anlatamayız. Bize dersler bile yetmez. Ama biz her amelden oruç amelinden 3-4 tane hadis, diğer namazlardan ibadetlerden 3-4 tane hadis hatan olsun biz ana ana çizgisiyle şu anda burada Hatırlatıyoruz. Yoksa biz burada datayı ne girsek e, micelletler var. Evet. Diğer bir hadiste kim Ramazan'ın farziyetine inanarak ve ecirini Allah'tan umarak oruçla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Evet arkadaşlar bu hadiste aynen Bukhari Müslüm'de hatta Bukhari Müslüm'ün haricinde muttefakun aleyhi yani Bukhari Müslüm senediyle metnin üzerine ittifak etmiş. Bu nedir? Sahihin en zirvetidir bu ya. Bu aslında bu hadisi sadece biz şerh etsek bir musulmanın hakiki imanı var ise inancı bu hadis Ramazan ayında olduğu gibi yeter. Bu hadise lütfen biraz daha iyi dikkat edin. Dürmen sa amaramazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde veriyor. Dürmen sa amaramazan. Kim Ramazan ayını oruç oldu. Oruç oldu. Yani başından Sonuna kadar. Neyle orucu oldu? Veriyor. Cümlenin sonunu getiriyor. İmanen ve ihtisâbe. İmanla. İman nedir? İman etti. Allah'a ve Resuluna ve iman etti. Bunun fazileti var, bunun Ecri var, bunun vesaire Meseladır Bulara iman etti. Ve ihtisâbe. İhtisâb nedir burada? Yani Allah rızası için her şeyi çekeceğim. Aç kalacağım, susuz kalacağım. Ne kalacağım? Şehvetsiz. Şehvetime hakim olacağım. Buna ne diyenler? İmanen ve ihtisabe. Yani ben hakkıyla Ramazan ayını orucu oluyorum Allah rızası için. İman da ediyorum. Bu imanın e, İslam'ın şertidir. Bu İslam dininin olmasa olmazıdır. Onun yanında ben iman ediyorum ne kadar aziyet çeksem bunun karşılığını benle Allah'ın arasındadır. Allah'ın biraz önce Rabbimizin verdiği hadisin müjdesiyle. Ne diyor? Amelleri 700 katına çıkartırım daha fazla ama oruç benimdir diyor. Bırakın. Allah'a bir şeyi bıraksak ne olur? En mükemmeli olur. Onun için arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim? Ramazan ayını imanen, iman ederek bu ayın faziletine, bu ayın vacip olduğuna, bu ayın olması olduğuna ve ihtisaben. İhtisap nedir? Bu ayın ihtisap, bu ayın ne kadar üzüntüsü, meşakkati var ise Allah yanında zayi olmaz. İhtisap budur. Her şeyi Allah yolunda ben çekeceğim. Nedir ya Rasulullah, Müjde geliyor işte. Ghafara lehu ma teqaddeme minden Yani format atılıyor. Ghafara lehu ma teqaddeme minden bihin. Yani dedik, 10 yaşın, 15 yaşındasın, 20, 30, 40, 50, 100 yaşındaysan, oruç oldun, imanla, ihtisaptan, senin geçmiş günahların sıfırlandı. Anadan doğmuş gibi oldu. Sıfır kilometre geldin bir kulsun. Aklın da selim. Eğer çarıysa ne yapmışsan da çare kaldı. Hadi başla. Demek ki Allah subhanehu ve teala bu nimeti vermiş bize. Her sene kendimize ne yapıyoruz? Çeki düzen veriyoruz. Bu nimetten kullanıyoruz. Kim hodur meydan diğer ben günah işlemem? Diyebilir mi? İnsan oğlu diyemez bunu. Bütün insan bilerek bilmeyerek günah işler. Ama terazi de o bir tarafta dijitaldan daha çetindir. Nedir? Misqal zerreyi tartıyor. E sen geliyorsun kıyamet gününde bakıyorsun günahım yok sen ne diyorsun? Bakarsın çuvallarla günah olmuş. Çünkü sen bilmiyordun bu günahlerdir. Ufak ufak ne olmuş damla damla göl olmuş. Terazi de hesap olur. Ağır basar. Ama bu oruç her sene seni temizliyor, her sene seni temizliyor. Nasıl hac da öyledir. Hac'ten hacı günahen silinir. Cuma'dan cumaya o da da var haftalık namazdan namaza da var. Ya asıl da bizim işimiz çok kolaydır. Yeter ki yüreğimiz dolu olsun. İnan ki bir muminin işi çok kolaydır. Yeter ki iman kalpti doldursun, kapsasın böyle kapslasın onu şeytan girecek yer bulmaz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir müminin kalbi ayna cibidir. Bir damla günah cilse içine her yer aynadır görünür. Hemen mümin onu istiğfarla ne yapar? Cile yapar. Ama cile yapmadıkça damlar damlar damlar simsiyah olur artık işi bitti. <gülüyor> Hatiası ne oldu? İhatı etti. O zaman Allah kurusun cifre kadar kulu götürür. Onun için Ramazan ayını biz İmanen ve ihtisaben oruç olmaya çalışacağız. İmanen ve ihtisaben dön. Orucun şartı, orucun da fıkhını bilmemiz lazım. Önce manevi fıkh sonra ne gerekir kulun üzerine onu da öğrenmemiz lazım. Evet. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi sadece aç ve susuz kalanlarla sınırlı değildi. Bu müjdenin tam olması için ayrıca şu sözlerine de dikkat etmeliyiz. Her kim yalan söz söylemeyi ve o doğrultuda amel etmeyi terk etmeyecek olursa onun yeme ve içmeden uzak durmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bukhari, İmam Bukhari bunu rivayet ediyor. Ne diyor ki? Yani Allah-u Teala'nın bizim ihtiyacı var mı bizim aç kalmamıza? Hayır, Allah-u Teala diyor kurbanlarınıza ihtiyacım yoktur hadide kestiniz. O etler Allah-u Teala'ya gitmez. Kanları da gelmez. Ne gelir? takvanız Siz yapıyorsunuz sizin için bir bir avantajdır. E açlık susuzluk allah Teala istemiyor bir kul aç susuz kalsın ama takva. Onun için burada nedir? Burada neyi vurguluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki yani bir, çok insan oruç olur. Oruçluktan neyi hisseder? Aç susuz. Yani yemek yeme imsaktan, akşam saatine kadar, gün batımına kadar Yemek yeme, su içme, sen oruç oldun. Oruç bu mu? Bu değil. Bu içi boşalınmış bir oruçtur. Nasıl bir dosya gönderirsin nimelden? İçinde yazıyorsun, bunun içinde filan şey var. Ama dosya açıyorsun, boştur. Evet, üzerinde yazıyor. Ama içi boş. E bu oruç ise içi boştur. allah Teala, Resulullah diyor ki, eğer kimse kötü, fahiş kavulleri ve amelleri bırakmadıkça Allahu Teala'nın onun açlığına, susluğuna ihtiyacı yoktur. Korkunç bir şey. Demek ki bizim dediğimiz iç başta, dediğimize dönüyoruz. Nedir? Biz ne yapacağız? Biz salih emelleri elden bırakmayacağız. İbadet, oruç, oruçluysak biz yemek içmek değil, şehvet değil sadece. Bunun detaylarını da şey yapacağız. Kaldıracağız ortadan. Yani gözümüz, dilimiz, kulağımız, elimiz, ayağımız, bütün azalarımız ne olması lazım? Oruç olması lazım. Bütün günahlerden, bütün faiz şeylerden oruç olacağız. Onun için evet ondan sonra o hadis geliyor. Evet okuyalım. Oruç bir kalkandır. Sizden herhangi bir kimse oruçlu olduğu günde çirgin söz söylemesin. Kötü iş işlemesin, cahillik etmesin. Herhangi bir kimse kendisine sövecek olursa ben oruçluyum desin. Evet. As-savmu cünne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi de Bukhari Müslüm. Oruç nedir? Bir kalkandır demir. Cünne nedir? Seni kuruyan. Kalkan ne yapar? İnsanı ölümden kururur. Neden? Kılıncın darbasından kurur. Koyarsın önüne kurtarırsın. Soğum nedir? Oruç seni Allah'ın ataşından kur Allah'ın ataşından başka şeyden kurulayamazsın. Maddi şeylerden kurulayamazsın. Manevi şeyler lazım. Bu da oruçtu. Burada hatırlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkıyla kalkan olmasını istiyorsanız orucun içinde doldurun. İçi nedir ya Resulullah? Fe'in yoma yevme soğum ehedikum. Eğer bücün bir, bir deneniz orucuysa ne yapması lazım Eyyub? Ne diyor orada? Türkcesinde. Kulağıyla, gözüyle, diliyle, yani bütün azablarıyla oruç tutması gerekir. O, hadis, hadis. Evet. Ee, şu, şu de sizden herhangi bir kimse oruçta olduğu günde çirkin söz söylemesin, kötü iş işlemesin, cahitlik etmesin. Evet. Kötü iş, işlemesin. Dedik işin fahişi. Yani bütün kötü amelleri bırakması lazım. Kötü sözleri bırakması lazım. Fasiklik. Fasiklik nedir? Fusuk. Yani adetten, ürften çıkması lazım. Adetten, ürften çıkan insan ne olur? Fasik olur. Sınırı aşar. bulardan kurur kendini. Bir de cahillik. Cahil insan ne yapar? Cahil, cesur olur. Cahillik de yapmasın. Yani bir şeyi bilerek yapma, e, bil, e, bilmeyerek yapmasın. Her şeyi bilesin. Cahil insan hatası çok olur. Hatalardan kendisini kurulsun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir tanesi sana sövdü. Sövdü seni, he geldi sana ağır laf söyledi, sen ona reddetme hakkın var. En azından dersin niye, niye söylüyorsun, ha en takwali mumin hakkı var dersin niye söylüyorsun? Ama oruçlu oldukun gün dersin inni saim, inni saim, inni saim. Bir rivayette. Bukhari'nin haricinde Sula 3 sefer demiş bana. Ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum. Hatırlatsın karşı taraf. Oruç nedir? Bir özelliği var. O özellik de nedir? İşte burada belli oluyor. Yani oruçluğun, oruçluk her şeyi değiştiriyor. Normal hayatı değiştiriyor. Oruç oldum ben anormal insanım. Bugün hakiki mumin kılıfına girmek istiyorum. Oruç dedim budur. Her yerin orucu olacak. Sadece ağız, karın ee, şehvet değil. Her yerimiz oruç olacaktır. Dilimiz, gözümüz, ağzımız. Normal günlerde gözümüz sak sol ediyorsa, oruçlu oldun en azından kendine hakim olman lazım. Kulağına hakim olman lazım. Gıybetten, müzikten iki tane birbirine küfrediyorsa, kulağın tıkayacaksın. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçerken, çoban nay çalıyor. Nay. Normal günde, orucuda değil ha. Onunla Abdullah İbni Ümer diyor, ben 10 yaşındaydım. Resullah geçiyor çoban nay çalıyor. Resullah çelni kulağına koyuyor. Ya Abdullah duyursun nay diyor. Du evet duruyor, duyuyorum. Biraz sonra duyursun hayır duymuyorum. Endirir Abdullah İbni Ümer de nayciyi görsen diyor böyle yapardır. Ben Resulullah böyle yaptığı için böyle yapıyorum. Normal günde Resullah kulaklarını kururmuş. Neden? Nay'dan. Nay nedir? Müzikün bir türlüdür. Ki bir günde bir kılıf uydurmuşlar bizim için şeytani. da İslami müzüktür. Evet. Müzükün İslamisi yoktur arkadaşlar. Müzükün hepsi haramdır. Evet. Oruç ayında biz ne yapacağız? Kendimizi hakkıyla kuruyacağız. Her şeyde biz oruç olacağız. Ramazan ayında oruç olacağız. Sadece değil ki sabahtan akşama imsekten İftara kadar biz ağzımızı çarze tutalım. Her yerimizi orucu alacağız. Bu, böyle yapsak hakiki oruç bizim için kalkan olur. Neden? Allah'ın azabı. Evet bugün de bu kadar. İnşallah diğer derste devam ederiz. Ee, diğer amelleri inşallah devamlı işleriz. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil mursalin, nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.